İnsanın kendini yenmesi en büyük zaferdir. Platon Platon'un hayat değiştiren 7 öğretisi Öğrenmek eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir. 1. İnsanı değil, insandaki kötüyü terk et Bir gün çok yakın bir arkadaşı Platon'un hocası Sokrates'e Atina'daki en bilgi kişinin kendisi olduğunu söylediğinde Sokrates bunu oldukça şaşırmış ve arkadaşına bunu nereden öğrendiğini sormuştu. Arkadaşı da bir gün kahine gittiğini ve Atina'nın en bilgesi kimdir diye sorduğunda kahinden Atina'nın en bilgesi Sokrates'tir cevabını aldığını anlatmıştı. Bunun üzerine şaşkınlığı daha da artan Sokrates hiçbir şey bilmediği halde kahinin nasıl olup da bu kanıya vardığını merak etmiş ve Atina'da bilgisiyle ün salmış olan kim varsa onlarla derin sohbetleri tutuşmaya başlamıştı. O günden sonra bilgi, doğruluk, ahlak, erdem, iyi ve kötü üzerine saatler sürecek olan sohbetler gerçekten bilgi sahibi birini buluncaya kadar devam edecekti. Ancak Sokrates tüm bu çabasına rağmen koskoca Atina'da gerçekten bilgi sahibi olan tek bir kişiye bile rastlayamamıştı. Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan Sokrates, yapmış olduğu sohbetlerin sonucunda bu insanların da tıpkı kendisi gibi hiçbir şey bilmediğini, ancak bunun farkında olanın sadece kendisi olduğunu fark etmiş ve üzerinden binlerce yıl geçse bile unutulmayacak olan şu sözleri söylemişti. ''Bildiğim tek şey var, hiçbir şey bilmediğimdir.'' İşte bu farkındalık Platon'un hocası Sokrates'in bilgelik kapısından içeri attığı ilk adım olmuştu. Sokrates o günden sonra hayatının geri kalanında bilgiye nasıl sahip olunacağını, doğru ve yanlış bilginin bilgisine ulaşıp ulaşılamayacağını öğrenmeye adar kendisini. Sokrates'in en başta ulaşmış olduğu hiçbir şey bilmediğinin bilgisi Platon'un kurgulayacağı felsefesinde çok önemli bir yer taşır. Kendisinden önce gelen Thales, Parmenides, Herakleitos, Anaxagoras ve Anaximenes gibi filozoflar doğayı araştırmış ve onun nasıl ve neden meydana geldiği bilgisinin peşine düşmüşlerdi. İnsanlık düşünce tarihi boyunca doğadaki yerini ilk defa Sokrates'le araştırmış. ''Ben kimim? Neyim? Elde etmiş olduğum bu bilgi gerçekten doğru mu? Sahip olduğum bu bilginin kaynağı nedir?'' sorularını ilk defa onunla sormuştur. Bu sorular insanın uzun süredir dalmış olduğu doğadan başını çıkarıp kendine doğru çevirmesine ve özünü araştırmasına yardımcı olmuştur. O zamana kadar hep doğayı inceleyen, çevresindeki her şeyin arkesinin yani özünün ne olduğunu araştıran insan böylece ilk defa Sokratesle kendisinin doğadaki yerini sorgulamıştır. Doğa ile ilgili sorulmuş olan soruların cevabının ne olduğundan öte bu soruyu soran kişinin kendisini merak etmiş ve onun neden ve nasıl meydana geldiğini ve doğayı tam olarak anlayabilmek için öncelikle insanın kendisini anlaması gerektiğini şart koşmuştur. Bu durum tıpkı her şeyin boyunu ölçen bir cetvelin bir an durup kendinin farkına varmasına ve ölçtüğü tüm bu uzunluklardan öte ilk defa kendi doğruluğundan şüphe etmesine ve kendisiyle ilgili sorular sormaya başlamasına benzer. Bir cetvel olarak masamdaki yerim nedir? Etrafımdaki her şeyi ölçüp bu kısa, bu uzun, bu kalın, bu geniş diye yargılamalarda bulunan ben elde ettiğim bu ölçümlerin doğru olduğunu nereden ve nasıl bilirim? Bir cetvel olarak her şeyi ölçmeye boyum yeter mi? Boyum yetse bile devasa büyüklükteki bir cismin boyunu ölçebilecek bir ömrüm var mı? Bir cetvel olarak ben tam olarak neyim? ''Ölçümlerimin doğru olduğu bilgisine tam olarak nasıl ulaşabilirim?'' gibi ölçümü yapanın kendi ölçütünün ne olduğunu sordurur insana. Ne de olsa insanda her şeyi yargılayan, etrafındaki herkese kendi gözünce değer biçip onlara ölçüm değeri veren bir çeşit cetvel değil midir? Şimdiye kadar etrafındaki her şeye iyi, kötü, güzel, çirkin, soğuk ve sıcak anlamları veren insan, ilk defa kendine bakmaya ve kendince yapmış olduğu bu ölçüm sonuçlarından kafasını kaldırıp ''Benim ölçüm nedir?'' sorusunu sormaya başlamıştır. İnsanın bilgi sahibi bir varlık olarak ilk defa tam olarak neyi bildiğini açık yüreklilikle sorgulamaya başlamış ve Platon hocasından aldığı bu referansla bütün felsefesini bu temeller üzerine inşa etmiştir. Peki iyilik ve kötülük gibi kavramların ölçüsü ne ile ilgilidir? İnsan doğaya iyinin mi yoksa kötünün ölçüsüyle mi gelir? Sadece bir iyi vardır, bilgi. Ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Acılar içinde çarmıha gerilmiş halde asılıyken, etrafında toplanan kalabalık büyük bir kin ve nefretle kanlar içinde kalmış bedenini seyrederken, o esnada İsa'nın dudaklarından sadece birkaç kelime dökülmüştü. Affet baba! Onları affet, bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bu kelimeler kendisini ellerinden ve ayaklarından çivileyerek çarmağa geren ve işkence ederek her geçen dakika onu ölüme bir adım daha yaklaştıran kin ve öfke dolu Romalı askerler için İsa'nın etmiş olduğu bir duaydı. Bunca acı ve zulmün, bunca işkence ve haksızlığın içinde kim ve ne için edilmiş bir duaydı peki bu? İsa'nın çarmıha girilişinden 430 yıl önce Platon'un hocası Sokrates de İsa ile aynı kaderi paylaşmıştı. Atinalı gençlerin kafalarını karıştırdı ve onları inançsızlığa ittiği iddiasıyla Sokrates'in idamına karar verilmişti. Atina meclisinin kendisini ölüme mahkum ettiği karar yüzüne okunurken Sokrates doğada onları diye cevap vermiş ve gülümsemişti. Bir gün herkes ölecekti nasıl olsa. Ancak nasıl öldüğümüzden çok nasıl yaşadığımız çok daha önemli değil miydi? Platon'un çok sevdiği ve büyük hayranlık duyduğu hocasının ölümü ise içeceği bir bardak baldıran zehriyle gerçekleşecekti. O dönemde düşünce suçundan ölüme mahkum edilenler için bir gece önce hapsedildikleri zindanın kapısı açık bırakılır ve mahkum edilenlerin kaçmasına izin verilirdi. Böylece idama mahkum olan kişi olur da kaçmaya karar verirse, herkese bu adamın aslında bir sahtekar olduğu izlenimi rahatlıkla verilebilecekti. Ancak Sokrates o gece kaçmamış, ertesi gün içeceği baldıran zehrine adeta susamış gibi bu anı beklemişti. Nefes alabildiği son ana kadar espriler yapıyor, etrafındakilere güçlü olmaları konusunda nasihatlerde bulunuyordu. Şu an bu durumda olmasının sebebini Atina meclisinin bilgisizliğine bağlıyor ve eğer gerçeğin bilgisine sahip olsalardı onu öldürmeyi tercih etmek yerine Atina halkına doğru yolu gösterdiği için tam tersine kendisine teşekkür edeceklerini oldukça iyi biliyordu. Ancak Sokrates bu duruma ne alınıyor ne de üzülüyordu. O sanki dövülemeyen bir hava, sıkılamayan bir su gibiydi. Yenilmez ve hiçbir şekilde alt edilemezdi. İsa ile Sokrates arasındaki bu ortak nokta, iyinin ve kötünün sebebinin bilgili ya da bilgisiz olma durumu olduğunu düşünmeleriydi. Plato'nun hocasını böylesine bir kayıtsızlık ve rahatlık içinde tasvir etmesi, asıl olan bilginin kişiyi ne kadar özgür ve güçlü hale getirdiğinin de güçlü bir mesajını taşıyordu. Şöyle bir düşünelim, İnsan dünyaya neyin bilgisiyle gelir? O doğuştan saf ve boş bir levha mıdır? Yoksa iyi ya da kötü olarak mı doğar? Kim insanlar doğuştan kötü, kimileri de doğuştan iyi midir? İnsanın beyaz renginin bilgisine sahip olabilmesi için siyahın ve diğer renklerin de bilgisine sahip olması gerekmez mi? Herhangi bir renge beyaz diyebilmemiz için aynı zamanda neyin beyaz olmadığı bilgisine de sahip olmamız lazım değil midir? O halde insan sadece siyah ya da beyazla değil, bütün renklerin bilgisiyle gelir dünyaya. Dolayısıyla sadece iyinin ya da kötünün bilgisiyle değil, hem iyinin hem de kötünün bilgisine aynı anda sahip olarak doğarız. Peki, madem insan dünyaya karşılaştırma yapmasına imkan tanıyacak iyi ve kötünün bilgisiyle geliyor, o halde dünyada neden hala kötü insanlar var sorusunu da yanıtlamamız gerekir. Aslında bu soru kendi içinde kendi cevabını da barındırır. Şu an içinde yaşadığımız dünyada hem iyinin hem de kötünün var olmasının sebebi aslında yine içimizdeki bu bilginin çeşitliliğinden kaynaklanır. Hatırlayalım, Platoni'nin bilgi sahibi olmamızdan, kötünün de cehaletten yani bilgisizliğimizden doğduğunu söylüyordu. O halde dünyada iyi ya da kötü insanların değil, bilgili ya da bilgisiz insanların olduğunu kabul etmek gerekir. Hiç kimse bile bile kötülük işlemez. Kötülük bilginin eksikliğinden ileri gelir. İnsanları değil onların kötülüğünü yani bilgisizliğini terk etmek bu aşamada atacağımız en büyük adım olacaktır. Bilgisizliği terk etmenin en mükemmel çözümü ise Platon'un hayatı boyunca uyguladığı ve bizden de yapmamızı istediği insanın içindeki doğruyu açığa çıkarma sürecine yani eğitilmesine yardımcı olmaktır. İsa'nın çarmağa gerili haldeyken kendisine işkence edenler için af dilemesinin sebebi de budur. Onlar özünde kötü olduğu için değil, sadece içlerindeki inin bilgisine ulaşamamış oldukları için çarmağa germişlerdir İsa'yı. Eğer inin bilgisine sahip olsalardı, içlerindeki kötünün bunu yapmasına da izin vermezlerdi. Öğrenmek eskiden bilinmiş bir şey yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir. Peki bilmek, doğru olanı öğrenmek tam olarak ne demektir? Sokrates sürekli olarak sesini duyduğu bir daimon'dan bahseder. Bu daimon, Sokrates'e iyi ve doğruyu gösterir ve ne zaman kötüye sapacak olsa daimon dediği bu ses ona doğru olan yolu gösterir ve o taraftan yürümesi tavsiyesinde bulunurdu. Sokrates'in sürekli duyduğunu söylediği ve daimon diye tabir ettiği bu ses aslında hepimizde var olan iç sesimizdir. Biz de sürekli olarak içimizden kendimizle konuşmaz mıyız? İçinden çıkamadığımız bir duruma çözüm aradığımızda, şunu şöyle mi yapsam yoksa böyle mi yapsam diye sorup kendimize cevap aradığımızda, hem kendimize soru soranın hem de bu soruyu cevaplayıp bir kanaate varanın aslında kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Kendi kendimize konuşup iç sesimizle tartışırken bize fikir veren, ve o fikri kabul eden ya da etmeyen kişi kim? Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri dediği o içerideki ben aslında Sokrates'in daimon olarak nitelendirdiği sesle aynıdır. Ve bu daimon hepimizde vardır. Hemen her gün onunla konuşuyor, günlük işlerimizi onunla planlıyor, onunla tartışıp bir karara varıyor ve harekete geçiyoruz. Düşüncenin gözü ne zaman iyi görmeye başlar. Gözlerimiz keskinliğini kaybedince. Ancak doğrunun sesi hepimizin içinde var olmasına rağmen yine de herkes tarafından kolaylıkla duyulamıyor ve dolayısıyla da doğru olanın bilgisine herkes ulaşamıyor. İçimizde var olan ve benden içeri yer alan bu benin sesini duyabilmek ise ancak dışarıda olandan arınmaktan geçiyor. Düşüncenin gözü ancak gözlerimizi dışarıya kapatıp içimize dönmeye başladığımızda asıl olanı görmeye başlıyor. Dolayısıyla Platon'a göre doğrunun yani iyinin bilgisi her insanın içinde vardır ve o ancak içe dönüldüğünde açığa çıkarılabilir. Platon bu noktada bizden, kötülük gördüğümüz zaman bize bu kötülüğü yapanı değil, onun yapmış olduğu bu kötülüğü terk etmemizi tavsiye eder. Bunun için de onun eğitilmesine, İçindeki bilgiyi aşağı çıkarmasına katkıda bulunmayı bizim için bir ödev sayar. Çünkü aslında en büyük zararı kötülük görenin değil, o kötülüğü yapanın gördüğünü ileri sürer. Ve yaptığı bu eylemle kötünün daha fazla onu ele geçirmesine izin vermeden iyinin bilgisine ulaştırmamız gerektiğini öğütler. Aksi takdirde kötülük yapan herkesi tek kalemde sildiğimizde ne iyiyi ortaya çıkarabilecek bir fırsata sahip oluruz, ne de içinde iyilik taşıyan bu insanları açığa çıkarabiliriz. Kötülüğün zaten yaygın olduğu bir dünyada kötü olanı değil de kötülüğü yapmış olanı terk ederek onun daha da kötüleşmesine izin vermiş oluruz. Yaşamda haksızlığa uğramamaktan çok haksızlık etmemeye dikkat etmeli ve iyi görünmeye çalışmaktan çok iyi olmaya çalışılmalıdır. Sadece iyi biri olmaya çalışarak değil gerçekten iyi olarak ve aynı zamanda kötü olanı da iyileştirerek ideal olan bir dünya inşa edebiliriz. Kurtlar kuzuları nasıl severse, aşıklar da sevgililerini öyle sever. Önce kendini sev, sonra başkalarını. Mantık dışı arzular en iyi olma düşüncesine baskın çıkarak insanı güzellikten keyif almaya yöneltir ve bedene yönelik cinsel arzularla güçlenerek bu gücünden dolayı aşk kadın alır. Platon aslında aşk denilen olguyu bu şekilde tanımlamaz. Onun aşkla ilgili bu tanımı bedensel hazların kölesi olan ve sadece bu isteklerini yerine getirmek için mantıklarını devre dışı bırakıp duyduğu şehveti aşk zannedenler içindir. Çünkü Platon gerçek aşkı yaşayabilme ayrıcalığına sahip olanların ancak hakikatin yeryüzündeki yansıması olan akla danışanlar arasından çıkacağını ileri sürer. Gerçeğin dünya denilen bu mekanda sahip olduğumuz bir çift gözle görülemeyeceğini, asıl olanı görebilmek için aklın gözüne ihtiyaç olduğunu ve ancak akıl sayesinde gerçek olana hakikatin bilgisine edebileceğimizi düşünür. Dolayısıyla gerçek olan aşk da, ancak akıl eşliğinde bulunabilir. Platon'un bu görüşüne paralel olarak tasavvufta bu yol ancak akılla bulunur ve gönülle yürünür yaklaşımı vardır. İtalyan şair Dante ise karanlık bir ormanda yolunu kaybettiğinde ışığı tekrar bulabilmek için aklın timsali olan Vergilius'u rehber edinir. Işık, ışıktır, Işk ise aşk. Ve aşk sadece aklın bilgeliği sayesinde aşağı çıkarılır. Kurtlar kuzuları nasıl severse aşıklar da sevgililerini öyle sever. Ancak hem başta belirttiğimiz gibi sadece tutkularıyla sevdiğini sanıp aşık olduğunu düşünen kişi aslında sadece bedensel arzularının kölesidir. İnsan bedeninin ihtiyaçları arasında yemek yemek de vardır ve o sevdiği kişiyi çok acıkmış birinin yemeğinin sabırsızlıkla önüne konulmasını beklediği gibi iştahla bekler. Ancak bu aşk ya da sevgi değil, sadece tutkuların ve bedensel ihtiyaçların duygusal sanrılarla açığa çıkmış halidir. Bu tıpkı bir kurdun kuzulara duyduğu sevgi gibidir. Kurtlar aslında kuzuların değil, onları yedikten sonra alacakları hazın ve doygunluk hissinin peşindedir. Aşık iyi bir yol gösterici ve yoldaş olamaz. Çünkü o aşık olduğu kişiyi kendine benzetmeye çalışır. İşte adına aşk denilen ancak aslında aşk olmayan bu yapay durum, iki sevgiliyi değil birbirini sürekli olarak alt etmeye ve kendilerini sürekli olarak birbirine benzetmeye çalışan rakipleri ortaya çıkarır. Ve kimse giriştiği bir yarıştan mağlup olarak ayrılmak istemez. Ne pahasına olursa olsun yarışı kazanmak için başta kötülük olmak üzere her şeyi göze alır. Çünkü bu ilişkideki asıl amaç sevmek, sevileni yüceltmek ve özgürleştirmek değil. Bedensel ve duygusal olarak tatmin sağlamaktır. Beraber olduğu kişiyi kendisine benzetmeye çalışanların çabaları da bundan kaynaklanır. Platon böyle bir ilişki iki taraf için de tehlikeli bulur. Aşkın hakikatin içinden çıkmayıp sadece tutkularla yönetildiği her an eşler birbirini özgürleştirmeye değil köleleştirmeye çalışırlar. Dünyada ve özellikle de ülkemizde yoğun bir şekilde meydana gelen kadın cinayetlerinin sebebi de budur. Hatta kadın ya da erkek fark etmez ortaya çıkan aşk cinayetlerinin sebebi insanların daha kendilerini tanıyıp sevmeden bir başkasını sevmeye kalkışmasından, birbirini gerçekten severek evlendiklerinden değil, bedensel ya da duygusal açlıklarının sevgi ya da aşkmış gibi görünen yanılsamasından kurtulamamalarından doğar. Kıskançlık ise bu tutkuların kurbanı olan, ve karşısındaki kişiyi sevip ona aşık olduğunu zanneden kişide açığa çıkar. Çünkü gerçek aşık, aşık olduğu kişinin sürekli olarak gelişmesini ve özgürleşmesini isterken, sahte aşıklar sevgililerinin ya da eşlerinin sadece kendi isteklerine uymasını ve kendi belirledikleri gibi bir hayat yaşamasını ister ve böyle olması için de ellerinden geleni yaparlar. Dolayısıyla Platon'a göre bu aşk koynunu ve oldukça tehlikeli olan bu kısır döngüyü kırabilmek için yapmamız gereken şey öncelikle kendimizi tanımaya çalışmak olmalıdır. Mesela şu an yaşadığımız ilişkide gerçekten aşık olan tarafta mı yoksa tutkulanın esiri olduğu için karşı tarafta duyduğu şehvetin aşk olduğu yanılsamasına kapılmış olan tarafta mısınız? Bu sorunun yanıtını ilişkiyi yaşayan iki tarafında verebilmesi yaşanmış ve bundan sonra da yaşanacak olan sorunların büyük bir kısmının çözülmesine yardımcı olur. İnsan altına gümüşe değer verir deriz de bu yanlıştır. Altının gümüşün peşinden koşarken nasıl aradığımız, bunlar yoluyla elde edeceğimizi sandığımız ve her şeyden üstün tuttuğumuz şeylerdir. Karşı tarafı sevmemizin gerçek nedeni nedir? Onu sadece olduğu kişi olmasından dolayı mı seviyoruz, yoksa olmasını istediğimiz kişi olacağına duyduğumuz güçlü bir umut mu bu sahte sevgimizin kaynağı? Peki insan bir başkasını sadece kendisi olduğu için sevebilir mi? Ben öğrenmeye tutkunum ve ağaçlarla kırlar bana bir şey öğretmezken şehirdeki insanlar çok şey öğretir. Platon'un hocası Sokrates yaşadığı şehir olan Atina'nın dışına çok az çıkmıştır. Bir başka şehre ya da ülkeye gidip orayı görme arzusuna hiç düşmemiş. Merak ettiği şey sadece etrafında yaşayan insanlar ve onların düşünceleri olmuştur. Çünkü o kendini tanımadan önce doğayı, ağaçları ve yıldızları incelemenin bir işe yaramayacağını düşünür. Bu durumun karşı tarafı duyulacak olan sevgi içinde böyle olduğuna inanan Platon, Öncelikle kendini tanıyıp sevemeyen birinin bir başkasını gerçekten tanıyıp sevemeyeceğini ileri sürer. Daha kendimi tanımazken bana yabancı olan şeyleri araştırmayı gülünç buluyorum. Daha kendini tanıyıp kim olduğunu, ne olduğunu, ne için bu dünyada var olduğunu anlayamamış olan birinin aşkı da, yapacağı evliliği ve yürüteceği işi de zayıf temeller üzerine kurulmuş olur. Kadın şiddeti, Ahlaksızlık, suç ve yalanlarla çevrili bir toplumun temelleri aslında bu hayati sorulara cevap verilmediğinde atılmış olur. Aşık olanların çoğu daha karakterlerini ve diğer kişisel özelliklerini tanımadan önce sevdiklerinin bedenini arzuladıkları için tutkuları söndüğünde onlarla dost kalıp kalamayacakları belli değildir. İçinde bulunduğumuz toplumun ne düzeyde ve neye eğilimli olduğu, eksikliğini duyduğu şeye göre şekillenir. Eğer insanlar sahte ahlaki duygularla ahlaklı olduklarına, yalan olan doğrularıyla iyi olduklarına ikna olurlarsa, bunların doğrusunun peşine düşmez. Zaten ahlaklı ve iyi olduklarını zannederler. Göz sadece güzeli görür. Kimisi onu gördüğünde hazla teslim olup ona sahip olmaya çalışırken, Kimisi de onu gördüğünde hakikatin bilgisini hatırlayıp ürperir. Peki güzel olanı gördüğünde kimisinin hakikat olanı hatırlaması, kimisinin de hazla teslim olup ona sahip olmaya çalışması neye göre belirlenir? İşte burada da yine kendini tanıma ölçütü devreye girer. Kendimizi tanıdığımız oranda hakikate yaklaşır, kendimize yabancı olduğumuz kadarıyla hakikatten uzaklaşırız. Dünyadaki herkes kendini gerçekten tanısaydı, herkes ve her şey gibi kendisinin de bu doğanın bir parçası ve misafiri olduğunu idrak etseydi, sevdiği kişi ondan ayrılmak istediğinde onu eve hapsetmek ya da çok daha kötüsü onun hayatına son vermek istemezdi. O kişinin de doğanın bir parçası olduğunu, istese de hiçbir şeyden ayrı olamayacağını, ezelden ebediyete kadar aynı kabın içinde harmanlanacaklarını bilseydi, herhangi birinden uzakta kalmaktan endişe duyup kıskançlık krizleri yaşamazdı. Ya da bu dünyada zaten hiçbir şeye sahip olamayacağını gerçekten anlasaydı, eşine, işine ve evine sahip olmaya, onlardan ayrı düştüğü için hem kendini hem de sevdim dediği insanı perişan etmeye kalkışmazdı. Platon'a göre insan kendinde olmayanı sevmeye eğilimlidir. Kimde ne eksikse hayatının merkezine koyduğu şey de odur. Zaten Platon ve Sokrates'in hayatlarını bilginin peşinde harcamaları da bilgisizliklerinin farkında olmalarından kaynaklanmaz mı? Sokrates'in nasıl bilgi olduğunu hatırlayalım. Kendinde eksik olan bilginin farkına varmasıdır ona bilgeliğin kapılarını açan. İnsan son yörüngesindeki eksik elektronların yerini doldurup kararlı hale gelmek isteyen bir atom gibidir. Hatta o bir atomlar kümesidir ve kendini oluşturan atomların doğasına uygun davranması aslında hiç de şaşırtıcı değildir. Sokrates kendinde eksik olan şeyin bilgi olduğunu fark etmesiyle kendini kendinde eksik olanla tamamlamaya adadı. Etrafındaki insanların bilginin peşine düşmemelerinin sebebi o bilgiye zaten sahip olduklarını düşünmeleri, yani bilginin eksikliğini çekmemeleriydi. Bu da onları bilgiden uzak tutan yanılsamanın nasıl sebebiydi? İnsan sahip olduğu düşündüğü şeyin eksiğidir aslında ve o neyin eksikliğine düşerse onu sevip ona aşık olur. Bu durum iki sevgili arasında da böyledir. Aşık olan aşık olduğu kişide kendinde var olmayan şeyleri bulduğu için sevgi besler ona. Yunus Emre'nin ve Mevlana'nın aşkını düşünün. Dünya üzerinde İnsan gibi bedenlenmemiş bir varlığın, Tanrı'nın aşkına düştükleri için bunca özlemin ve aşkın acısını çektiler. Ferhat'ın dağları deldikten sonra bu dünyada kavuşacağı şirini varken, Mevlana ve Yunus Emre'nin aşmaları gereken dağ bu dünyanın ta kendisiydi. Aşk duydukları Tanrı'ya ulaşmak için, onların aşmaları gereken dağ nefes aldıkları ve her an içinde yaşadıkları bu hayattı. Bu aşıklar ancak ona ulaşıp, ona karıştıklarında tam olabilir ve kararlı hale gelebilirlerdi. Böylesine büyük aşkların mimarı, duydukları aşkın muhabbetinin görünmeyen, duyulmayan ve dokunulmayan ancak hissedilen bir sevgili olmasındandı. Aklın gördüğü ve gönlün üzerinde yürüdüğü gerçek aşk ve sevgi işte buydu. Platon'a göre gerçek aşk ancak gerçek olanla açığa çıkabilirdi. Ona göre gerçek olanı sevmeli ve ona aşık olunmalıydı. Gerçek olan ise hakikatin bilgisiydi. Zaten gerçek olmayan ve aslında birer yanılsamadan ibaret olan duygularımızla ne gerçekten sevebilir ne de aşık olabiliriz. Çünkü ona göre aşkın ön koşulu kendini bilmek, tanımak ve sevmekten geçiyordu. Önce kendimizi sevelim ki başkalarını sevebilmek için bizi yanıltacak olan tutkularımıza kanmayalım. Bu çığlığa kapılan yeryüzündeki güzelliği görünce hakiki güzelliği yanımsar, Kanatlara sahip olur ve kanatlarını açıp uçmak ister. Gerçeği bilmek istiyorsan ötesine bak. Platon, hakikat nedir? Elimizdeki iki bilgiden hangisinin hakikat olduğuna nasıl kanaat getirebiliriz? Gibi soruları ele alırken çıkış noktasını, İnsan ruhunun bedenden bedene geçerek çok sayıda yaşam sürmesi aracılığıyla gerçek olan bilgiye ulaşacağı görüşünden alır. Bu yaklaşım özellikle Hint felsefesinde yer alan reenkarnasyon inancının Yunan düşüncesindeki bir yansımasıdır. Platon aslında her ruhun gerçek olanın, hakikatin bilgisiyle dünyaya geldiğini ancak çoğu ruhun, İçinde bulunduğu bu dünya yanılsamasına aldandıkları için bu hakikati hatırlamakta zorlandıklarını söyler. Her ruh, her ruhsuz varlığa hakim olur ve farklı zamanlarda farklı şekillere bürünerek gökyüzünde dolaşır. Ona göre ruhlar tanrı katında bulunmuş ancak kendi işlerinde tam olarak bütünlüğe varamadıkları için ağırlaşmış, ve kanatları bu ağırlığı daha fazla taşıyamadığı için de yeryüzüne düşmüşlerdir. Platon bu düşüncesiyle aslında insanı kanatlarını düşürmüş bir meleğe benzetir. Ve onun tek amacı insanın bir melek olduğunu tekrar hatırlatmaktır. Ruh ve bedenin birleşiminden oluşan bu bütüne canlı denir ve ölümlü olarak tanımlanır. Kanatları parçalandığı için yeryüzüne düşen ruh, Dünyada maddi bir varlığın içine girer. Bu bazen bir taş, bazen bir hayvan, bazen de bir insan olur. İnsanlar arasındaki farkı belirleyen vasıflar bedenin içinde bulunan ruhun yaşanmışlığı ve bilgi seviyesine göre değişir. Mesela Platon'a göre bir filozofun bedeni ruhun kanatlanmadan önceki son durağıdır. Çünkü filozof insanın beşeri özelliklerinin neredeyse tamamından kendini sıyırabilmiştir. Kin, öfke, nefret ve yalan gibi sadece dünya yanılgısına kapılmış olan insanlarda var olan nitelikleri filozoflar artık geride bırakmıştır. Aslını hatırladıkça başını yeryüzünden gökyüzüne yani göksel olana çeviren filozof böylece hakikate herkesten çok yaklaşmış olur. Tanrısal olan ise güzellik, bilgelik, iyilik ve buna benzer her şeydir. Ruhun kanatları bunlarla beslenerek gelişir. Çirkinlik, kötülük ve diğer karşıtlarsa onları yıpratıp tahrip eder. İnsan ruhu iyi, güzel ve bilgi olanı zamanla keşfettikçe kanatlarını da tekrar inşa etmeye, özünde olana yaklaşmaya başlar. Bu inşa süreci ise filozofun sürdürdüğü yaşam biçiminin kendisidir. Platon farklı kaynaklarda hocası Sokrates'i anlatırken onun neredeyse kusursuz bir iradeye ve beden gücüne sahip olduğunu dile getirir. Zihinsel olarak hakikate gittikçe daha çok yaklaşan Sokrates, maddi bir varlık olan bedeni de göksele yani ideal olana yaklaştırmayı başarmıştır. Renksiz, şekilsiz ve dokunmayla hissedilemeyen ruhun gerçek özü sadece ruhun yöneticisi olan akılla görülebilir ve hakikatin bilgisiyle bilinebilen varlıklar bu özün çevresinde yer alır. Bölümün başında iki bilgiden hangisinin hakikat olduğunu nasıl bulabileceğimiz sorusuyla açılış yapmıştık. Platon'a göre hakikatin bilgisine ancak ruhların dünyadaki pusula solan akılla ulaşılabilir. Aklın olmadığı her yer ruh için karanlıklar içinde kalmış bir mağara gibidir. Işık olmadan gideceği yeri bilemeyen ruhun aşka düşmesi için ışkın yol göstericiliğine ihtiyacı vardır. Bir insanın ruhu bir hayvana geçebileceği gibi insandan hayvana geçmiş olan bir ruh da tekrar bir insana geçebilir. Reinkarnasyon düşüncesinin Platon felsefesinin temelinde olması aslında onun hayatı anlamlandırırken sadece insanla sınırlı kalmadığını da gösterir. O sadece insanla sınırlı kalmaz, aynı zamanda ruhları dünya yanılsamasından kurtaracak bileti de insan bedeninde görür. Ve dolayısıyla insanı diğer varlıkların üstünde tutar. İnsan kavram olarak ifade edileni anlamalıdır. Yani duyguları yoluyla elde ettiği çok sayıda algıyı akıl yürütme yoluyla bire indirgemelidir. Bu da Tanrı ile birlikte yürüyen ruhumuzun şimdi varlık dediğimiz şeylere yukarıdan bakıp gerçek anlamda var olana yükselerek gördüklerini tekrar hatırlamasıdır. Nimetlerin en büyükleri bize tanrısal bir armağan olarak çılgınlık yoluyla gelir. Platon diyaloglarında Sokrates'in ağzından anlattığı bu çılgınlıkları dört ana gruba ayırır. Bunlar kahinlerin gelecekten haber vermelerine, insanlara sıkıntılarından kurtulmaları için yol göstermelerine ve mausalar aracılığıyla ruhları şarkı ve şiirle kendinden geçirerek Eski nesillerin sayısız başarılarına metiyeler düzerek sonraki nesilleri eğitmede işe yarar. Aşkı ise Tanrı'nın insanlara mutluluğu getirmek üzere verdiği en büyük dördüncü çılgınlık olarak görür. Bu çılgınlığa kapılan yeryüzündeki güzelliği görünce hakiki güzelliği anımsar. Kanatlara sahip olur ve kanatlarını açıp uçmak ister. Hakikatin bilgisini bir kere tatmış olan kişi... Yıllardır önüne serilmiş olan perdeyi de aralamış olur ve o andan itibaren sürekli olarak hakikatin peşinden gitmeye çalışır. Platon'a göre insan aslında kanatlarını düşürmüş bir melek olduğunu da ilk defa o anda fark eder. Karşılaşmış olduğu hakikat bilgisi tanrısal bir güzelliğe sahip olduğundan kişinin daha önce görmüş olduğu hiçbir güzellikle kıyaslanamaz. Dünya malının, zenginliğin ve geçici heves ve hazların böylece birer yanılgı olduğunu anlar ve asıl aşkı olan yolculuğu başlar. Bilgiyi sevmenin, bilgiyle gelecek olan özgürlüğün yolculuğuna. Bu güzellikten pay alarak güzelliği arzulayan kişiye aşık denir. Çünkü daha önce de söylendiği gibi her insan ruhu, doğası gereği gerçek varlıkları görmüştür. Yoksa insan bedenine girmesi mümkün olmazdı. Platon hakikat olanı ilahi olanın gerçek bilgisi olarak kabul eder ve şu an sahip olduğumuz bedenler ruhun gerçekliğini anlayabilmek için yeterli donanıma sahip değildir. Görmek için baktığımız gözlerimiz hakikatin üzerine çekilmiş örtünün aslında ta kendisidir. Gözün görmemek üzere üzerimize çekilmiş bir maske olması Platon için aklı en önemli ve güvenilecek olan tek araç yapar. Ruhların çok azı yetersiz organlarının yardımıyla gördükleri görüntünün ne ile benzeştiğini anlayabilirler. Ama mutlular topluluğu ile biz filozoflar Zeus'un, başkaları da başka tanrıların arkasından yürürken güzelliği bütün görkemiyle görebilir ve adına haklı olarak en kutlu sır denilen sırra ulaşabiliriz. İşte Platon'a göre hakiki olan bu gerçek, doğru ve tek olan kutlu sır her şeyin ötesinde yer alan, ve sahip olduğumuz gözlerle göremediğimiz, kulaklarımızla duyamadığımız ve ancak aklın açığa çıkaracak olduğu mutlak tekliğin ve değişmez olanın bilgisidir. Bu hakikat her güzelliğin, doğrunun, adaletin, ahlakın, matematiğin ve müziğin çıktığı o ezeli ve ebedi olanın kaynağıdır. Platon'un felsefesinde yapılan her tartışmanın, her matematik ve geometri probleminin çözülmesindeki ana motivasyon, bu sırrın açığa çıkarılması ümididir. Hakikat budur ve hakikate ulaşabilmek için kullanılacak olan her araç bu anlamda kutsaldır. Platon'un akademisinde öğrenilecek olan her ders işte bu birliğin sırrına vakıf olabilmek için alınır. Geometri bilmeyen giremez 4. Bildiğini bilme, bilmediğini bil. Bir insan bir şeyi aynı anda hem tek hem parçalar bütün olarak görebiliyorsa onu bir tanrıymışçasına arkasında bıraktığı izlerden takip ederim. Platon kurucusu olduğu akademinin girişine geometri bilmeyen giremez yazdırır ve böylece akademiye gelip de fizik ötesini öğrenmeye talip olanların ilk önce bu ilme vakıf olmasını şart koşar. Peki ama neden? Geometri bilen, onunla uğraşanlar ne bulur? Ne elde edebilir ki ondan? Böylesine sayısal bir ilmin, ruh, dünya ötesi ve diğer alemler hakkında bilgi edinmeyi isteyen birine ne faydası olabilir? Plato'nun akademiye girebilmek için geometri bilgisini şart koşmasının nedeni, zihinsel anlamda belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmış öğrencileri seçmek ve verilecek olan bilgileri sadece onlarla paylaşmaktır. Bu önelemede geometri şart koşmasının ise çok önemli bir nedeni vardır. Geometri birbirinden farklı iki ve daha çok noktayı belirli bir açı ve uzunluktaki doğru parçalarıyla birleştirme işlemidir. Matematiksel ve soyut olan elle tutulur, gözle görülür hale getirerek onu somutlaştırmanın en güzel yöntemidir. Böyle bir güzelliğe gözlerini kaldırıp bakmanın Onunla kaynaşmanın yolunu bulanın hayatını küçümseyebilir misin? Bu yöntemi kullanmaya başlayanlar bir süre sonra bildiklerinin aslında neye benzediğini, benzettiklerinin bildiklerinden ne kadar farklı olduğunu ve tüm bu bilgilerin sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıda süre geldiğini geometri sayesinde idrak ederler. Öğrenciler geometri sayesinde bildiklerini zannettikleri yapının aslında sürekli olarak değiştiğini ve dolayısıyla öğrenme sürecinin hiç bitmediğini sindirmiş olurlar. Platon Akademi'ye gelecek olanlar arasında bilgiye doymuş olanları değil, sürekli olarak öğrenmeye aç olan öğrencilere eğitmeyi değer bulur. Geometri bilmeyen giremez ön koşulu aslında bildiklerini unutmazsan yeni bir şey öğrenemez ve sürekli eski bilgilerinin zincirine bağlı kaldığın için de özgürleşemezsin demenin bir başka yoludur. Öğrenciler geometri uygulamalarıyla sahip olduğu deneyimler sayesinde Sokrates'in ''Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir'' sözünü böylece içselleştirmiş olacaklardı. İşte Platon'un da ilmini talep edenlerden istediği şey buydu. Önce hiçbir şey bilmediğini bil, yeni bilgiye sürekli olarak açık ol ve öğrendiklerini sürekli olarak yeniden unut. Çünkü bilmek aslında unutmaktır. Unut ki zihninde yeni bilgiye yer açabilme esnekliğini gösterebilsin. Bu durum hakikatin ne olduğunu kavrayabilmek için bir paradokstur. Ancak belki de en kesin bilgiye erişebilmek için zihinde hiçbir kesinlik barındırmamak gerekir. Platon'un okulunda bildiklerimizi sürekli olarak bilmeye çalışmak ve bilmediklerimizi de bilmemeye devam etmek gerçeğin peşinden gidecek olanların sürekli olarak tekrar ettiği en temel mantradır. Mutlu olmak isteyen insan ılımlı olmaya çalışmalıdır. Aşırılıktan bütün gücüyle uzak durmalı. Tutkularının dizginlerini serbest bırakıp onları tatmin etmenin peşinde koşmamalıdır. Geometri ilmi sadece bilginin kendisini sürekli olarak yeniden inşa eden yapısını keşfetmek için değil, yaşamın içinde bulunan o düzeni, simetriyi, harmoniyi ve eş zamanlılığı kavramamız için de önemlidir. Bu ilimle meşgul olan öğrenciler, onun sayesinde hayattaki her şeyin bir ölçüsü olduğunu, hiçbir konuda aşırıya kaçmamak gerektiğini de idrak ediyordu. Akademide uzun yıllar boyunca eğitim gören ve ortaya koyduğu eserleriyle adından binlerce yıl boyunca söz ettirecek olan Platon'un öğrencisi Aristo da bu konuda ''Matematik, düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır.'' diyecekti. Bütün bu birbiri için sevdiğimiz şeyler asıl sevginin birer gölgesi, bizi aldatan birer hayalidir. Peki ama tüm bu ilim, hikmet, hakikat ve yıllarca sürecek olan zorlu eğitim tam olarak neyi bilmek için vardı? Platon öğrencilerine hangi önemli ve biricik olanı vermeyi amaçlıyordu? Şimdilerde oldukça yanlış kullanılan bir kavram bu sorunun cevabını da içinde barındırıyor. Platonik aşk. Bu kavram şimdilerde kullanıldığı gibi bir bedene ya da insansı bir güzelliğe duyulan karşılıksız bir aşk değildir. Tam tersine asıl olana duyulan ve bunun için sevilenden hiçbir karşılık beklemeden onu sevmek demektir. Peki bir şeyi hiçbir karşılık beklemeden sevmek gerçekten mümkün müdür? Şöyle düşünelim. Karnımız acıktığında ve bir yere gidip yemek yediğimizde bu yeme eylemini kendimizden bir beklentimiz olduğu için mi yaparız? Bir duş alıp rahatlamak istediğimizde bu isteği kendimiz için bedenimizden herhangi bir beklentiye girerek mi gerçekleştiririz? Peki bedenimiz doyduğu ve temizlendiği için rahatladığında bu rahatlık hissini hisseden kimdir? Bedenin aç olmasından rahatsızlık duyan ben kimim sorusunu sormaya başladığımızda, Platon'un ruh algısına da giriş yapmış oluruz. Buradan anlaşılıyor ki ben sadece bedenden ibaret bir varlık değilim. Bedenimiz acıktığında yemek yemesi gerektiğini, onu doyurmazsak öleceğini bilen bir de aklımız var. Peki ya hissettiğimiz huzur ya da huzursuzluk durumları neden kaynaklanıyor? Bunları neyle algılıyoruz? Aklımızın anlamaya yetmediği ve gözlerimizin görmekte eksik kaldığı, ancak derin mi derin hissettiğimiz o şeyleri algılamamızı sağlayan nedir? İşte bu da beden ve akılla birlikte bütünlüğümüzü oluşturacak olan ruhumuzdur. Dolayısıyla bilmek sadece beden ve akılla ulaşılabilecek bir sonuç değildir. Tam anlamıyla bilme eylemini gerçekleştirebilmek için bilinecek olanı ruhumuzla da hissedebilmemiz gerekir. Platon'un ağırlıklı olarak fizik değil de metafizik konularına yoğunlaşması, onu dünya işlerinden elini ayağını çekmiş ve diğer dünyaya dağılmış olarak görmemize neden olur. Ancak fiziğin ne olduğunu idrak etmeden fizik ötesinin ne olduğunu algılayabilir miyiz? Demek ki Platon önce fiziğin bilgisine edinmiş, sonrasında da fizik ötesine yani metafiziğe geçiş yapmıştır. Hocası Sokrates'in Atina meclisi tarafından idam edilmesiyle, Platon'un da yaklaşık 12 yıl boyunca ülkeden ülkeye dolaşması, maddeyi çok farklı yönlerden ve derinlemesine tanımasına katkı sağlar. Dolaştığı ülkelerde birbirinden farklı öğretilerle karşılaşır. Anadolu'yu, Mısır'ı ve Hindistan'ı her biri birkaç yıl süren gezilerle dolaşır. Bu gezilerde özellikle Pisagor okulundan aldığı geometri bilgisi, Platon'un felsefesini oluşturmasında çok büyük bir destek noktası olur. Soyut olanın fizik ötesinin anlaşılabilmesi ve bu konunun neden sadece akılla anlaşılmaz oluşunu yine geometri ilminden aldığı güçlü ortaya koyar. Öğrenciler geometri ilmini icra ederken en az iki noktayı birbirine bağlayıp matematiksel problemleri nasıl çözebiliyorlarsa, bu bakış açısıyla yaşamdaki her şeyin aslında ne kadar da birbiriyle bağlantılı olduğunu idrak ediyor ve farklı görünen parçaları birbirine bağlayarak aslında hiçbir olayın doğanın bütününden ayrık olmadığını görebilmeye başlıyorlardı. Platon'un felsefesinden oldukça etkilenen ünlü düşünürlerden İbni Haldun'un bu konudaki geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır sözleri, geometri ilminin insan düşüncesine olan faydalarını açıklıyordu. Yaşamdaki her şeyin birbiriyle olan bu sıkı bağını idrak eden zihinler, Platon'un akademisinde vermek istediği asıl bilgiye de hazırlanmış olurlar. Canlı veya cansız olan her şey bütünün bir parçasıdır. İşte bu fikri yakalayan kişi artık kendinde olanı, damlanın içindeki okyanusu keşfediyor ve platonik aşkı derinden yaşamaya başlıyordu. O artık kimseden ayrı değil, herkesin bir parçasıdır ve dolayısıyla dışarıda olanı sevmek artık karşılıksız bir sevme anlamına da gelmezdi. Çünkü artık herkes kendisi, kendisi de herkesdir. Bu bilgelik seviyesinde öğrencinin tuttuğu her el kendisine aittir. Onun yalan söylememek için artık cehennemde yanmasına gerek yoktur. Eğer kendisine yalan söylenmesini istemiyorsa bir başkasına da yalan söylemeyecektir. Bir başkasının malına dokunmamak için artık çok ağır cezalara çarptırılmasına da gerek kalmayacaktır. Eğer zarar görmek istemiyorsa zarar vermemesi gerektiğini bilecektir. Çünkü öğrenci dışarıda olan her şeyi aslında kendi içinde yaşattığını ve var ettiğini artık bilir. Bütünün doğasını anlamadan ruhun doğasını ciddi bir şekilde anlamak sence mümkün mü? Anlamadığımız işlerde başkasının kölesi oluruz. Bilmediğimiz şeyler tam manasıyla malımızda sayılmazlar. Çünkü onlardan faydalanamayız. 5. Yönetilmek istemiyorsan yönetmeyi öğren. Platon'a göre doğrunun bilgisine sahip olmak, sadece iyi ve ahlaklı bir insan olabilmek için değil, başkalarının yanlışlarıyla zaman kaybetmeden, onların yanlışlarıyla kendi yaşamlarımızı gözden kaçırmadan özgürce yaşayabilmemiz için de önemlidir. Bilgi kişinin sadece kendi potansiyelini açığa çıkarmasına ve böylece daha geniş alanlarda yürümesine izin verdiği için değil, başkalarının yanlışını doğru kabul etmeden doğru olanı kendi elleriyle inşa etmesine olanak sağlayıp yıllarını boşa harcamaktan koruduğu için de özgürleştirir insanı. Bilgili bir insan olursan bütün insanlar dostun ve yakının olurlar. Doğruyu kendi elleriyle inşa ederek bilgi sahibi olan bir süre sonra başkalarının çekim merkezi haline de gelir. Güzel bir kadın ya da yakışıklı bir erkek de etrafında bir çekim merkezi cazibe alanı oluşturur. Ancak bu durumun yıllarca bu şekilde sürmeyeceği ortadadır. İnsan doğası gereği yaşlanır ve fiziki güzelliği ve gücü bedenini zamanla terk eder. Ancak bilgi sahibi olmanın kişiye kazandırdığı güzellik, hayatının sonuna kadar onunla kalacaktır. Asıl ismi Aristokles olan Platon'a geniş göğüs ve omuz yapısından dolayı yakın çevresi Platon lakabını takar. Yazdığı diyaloglarında da bu lakabı kullanan Aristokles'i bu nedenle Platon olarak tanırız. 20'li yaşlarında güçlü fiziyle olimpiyatlara katılan ve dereceler elde eden Platon, hocası Sokrates'e tanıştıktan sonra, sahip olduğu beden güzelliği ve gücünün geçici olduğunun farkına varır. Yaşlı ve oldukça çirkin bir adam olmasına rağmen Sokrates'in etrafında toplanan kalabalığa ve ona gösterilen büyük ilgiye şahit olan genç Platon, o dönemde kendi kendine ''Değişmeyen ve kalıcı olan güzellik nedir?'' diye sormuş olacak ki, hayatının geri kalan döneminde beden gücünden çok akıl gücüne önem vermeye başlar. Beden gücüyle kazandığı başarıları akıl gücüyle elde etmeye gayret eder ve bu başarıyı düşünce dünyasına taşır. Elde etmiş olduğu bu doğru olanın güzelliği ölümünden binlerce yıl sonra bile onunla kalmaya böylece devam eder. ''Biz bir şey bildik mi, Helen'i, Barbar'ı, kadını, erkeği hep bize başvurur ve ne yaparsak yapalım işimize karışmak kimsenin aklından geçmez.'' Bilgi sahibi olduğumuz bir konuda eğer bir başkasının ne yaptığımız hakkında en ufak bir fikri yoksa, o anda ne üzerinde çalıştığımızı, oyalanıp oyalanmadığımızı ya da onu kandırıp kandırmadığımızı bilemez. Çünkü sorular bilmediğimiz için değil bildiğimizi düşündüğümüz kavramlar olduğunda açığa çıkar. Eğer bir konuda bilginiz yoksa o konuda soracağınız bir sorunuz da olmaz. Ancak bunun tam tersi de geçerlidir. Mesela Sörn'de yapılan çalışmalar hakkında bilgimiz yoksa, yapılan deneylerin sonuçları önümüze serilmiş olsa bile bu çalışmaların neye hizmet ettiğine, iyiye mi yoksa kötüye mi yol açtığına biz de kanaat getiremeyiz. Anlamadığımız işlerde başkasının kölesi oluruz. Bilmediğimiz şeyler tam manasıyla malımızda sayılmazlar. Çünkü onlardan faydalanamayız. Dolayısıyla bilgisine sahip olmadığımız hiçbir konuda söz sahibi de olamaz, üzerine fikir yürütemez ve herhangi bir çıkarımda bulunamayız. Geçmişte almış olduğunuz kararların ya da yapmış olduğunuz seçimlerin aslında kimlerin doğrusu olduğunu, hangi doğru bilinen yanlışların gölgesinde alındığını düşünün. İnsan doğru olanın bilgisini kendi elleriyle inşa etmediği sürece dünyaya başkalarının elleriyle dokunur. Ve onu başkalarının gözleriyle görür. Bunun en dramatik yanı ise başkalarının aklıyla öğrenmiş olduğumuz bu dünyanın içinde yaşadığımızı zannetmek ve bu dünyanın aslında kimin dünyası olduğunu hiçbir zaman bilemeden ölecek olmamızdır. Şu anki istek ve arzularımızın kaynağını hangi bilgiden aldığını öğrenmek zorundayız. İstediğimiz o son model arabayı kendi ihtiyacımız olduğu için mi, Yoksa başkalarının bizim üzerimizde yarattığı manipülasyondan bir türlü kurtulamadığımız için mi istiyoruz? Ünlü olmayı daha çok kişiye faydalı olmak için mi, yoksa egomuzun bizi her geçen gün içine çektiği bataklığa biraz daha gömmesine karşı koyamadığımız için mi istiyoruz? İstek ve arzularımızın gerçek kaynağı bizden mi kaynaklanıyor yoksa başkalarından mı? Yığınla insanın peşinden koştuğu şan ve şereften uzak kalmaya bakıyor, yalnızca doğruyu arıyorum. Şan ve şeref denen kavramlar tam olarak ne anlama geliyor? Ve tam olarak ne zaman şu an zihnimizde yer alan haliyle bizim doğrularımız oldu? Şanına leke sürdürmemek, namusunu temizlemek gibi kavramlar hangi doğrularımızdan açığa çıktılar? Şan namus ya da şeref kirlenebilir şeyler midir? Öyle olsa bile bu kavramları temizlemenin tek yolu bir başkasının canına kastetmek midir? Bizler bu hayatı farkında olmadan bir şekilde yaşayıp giderken aslında kimin hayatını yaşıyoruz? İşte bu sorular üzerinde düşünmek gerek. Çünkü doğru olanı ancak o zaman keşfedecek ve kendimize ait olan bir hayatı ancak o zaman yaşamaya başlayabileceğiz. İşte ben bunun için para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum. İstemeyerek de olsa kimseye aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrı'ya kurban, insana borçlu olup Hades'e korka korka gitmemek gerek. İşte paranın sağladığı şey budur. Platon, para kazanma edimini bir başkasından üstün olmak için değil, bir başkasına zarar vermemek için önemser. Neden para kazanmak istiyorum sorusunu buradan alınan referansla iletirsek, para kazanma edinimi, kişiyi hırsa ya da doyumsuzluğa sürükleme gücünü de yitirir. Böylece varlık sahibi olmayı hem kendimiz hem de başkaları için istemiş oluruz. Bir eve sahip olduktan sonra ikinci bir ev almanın hırsına girmez ve kazandıklarımızın kölesi olmaktan da kurtuluruz. Hatta bu durum sadece parayla da sınırlı kalmaz. Aynı yaklaşım, eğitim, adalet, zenginlik ve yönetim için de geçerlidir. Neden yalan söylememeli sorusuna, Artık herhangi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmamak için değil, o yalanın dönüp dolaşıp yine bizi kandıracağı bilinciyle cevap veririz. Adaletsiz bir dünyada yaşamaya göz yumarsak, bir gün aynı adaletsizliğe bizim de maruz kalacağımızı, sağlık sistemindeki aksaklıkları düzeltmezsek, bir gün hasta olduğumuzda aynı aksaklıkların bize de yansıyacağını bildiğimiz için bu tür sorunları düzeltmek isteriz. Her yönetim bir yönetim olarak ister devlet hayatında, isterse tek bir insanın hayatında olsun, bir başkasının iyiliğini değil, yönettiği bakımını üzerine aldığı şeyin iyiliğini gözetir. Bu istem gücünü yine herkes ve her şeyle bir olduğunu, her şeyin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu bilincinden alır. Aynı gemide yol aldığının farkında olmayan her birey attığı her adımda istemeyerek de olsa sadece o gemiyi batırmak için çalışır. Platon kendi hayatının yönetimini eline alamayanları bekleyen en büyük cezanın bir başkasının yönetimine girmek olduğunu savunur. Tanımadığımız birini hayatımızın kaptanı ilan etmek ve bütün sorumluluğu ona vermek yaşadığımızda keyif almayacağımız bir hayatın da doğmasına neden olur. Anlamadığımız, bilgisine sahip olmadığımız her konuda bir başkasının kölesi olduğumuz bir dünyada her şeyi bilmek doğal olarak mümkün değildir. Ancak her şeyi bilmek zorunda olup detaylarda boğulmak zorunda kaldığımızı kim söyledi? Hayatın temel kavramlarını kendi ellerimizle bir defa açığa çıkardığımızda gerisi de çorap söküğü gibi gelecektir. Unutmayın Sokrates'i bilgelik mertebesine yükselten sadece Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir cümlesinin idrakiydi. Hangi dönemde yaşarsak yaşayalım, iyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, hakikat nedir gibi temel sorular sürekli olarak kendine yer bulacak ve cevaplanma ihtiyacı duyacaktır. Aslında birçoğumuz bu soruları başkasından duymuş olduğumuz hazır cevaplarla yanıtlıyoruz. Kendi zihnimizle, kendi el emeğimiz, göz nurumuzla açığa çıkmış olan doğrular değil sahip olduğumuz cevaplarımız. Birçok görüş başkasından hazır alınmış bir kıyafet gibi duruyor üzerimizde. En küçük bir yırtılmada ne yapacağımızı bilemiyor, nasıl dikip tamir edeceğimiz konusunda hiçbir fikir yürütemediğimiz için de büyük çapta bir kriz anı yaşıyoruz. Çıkmazımız da işte tam olarak bu noktada başlıyor.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 Platon yine bu örgüye en büyük ilmeği insan neden bilmelidir sorusuyla atmıştır. İyinin ve kötünün bilgisine neden sahip olmalıyız? İşte bu sorunun cevabı Platon felsefesinde özgürleşebilmek için şeklinde ortaya çıkar. Felsefenin etimolojik anlamının ortaya koyduğu bilgiyi sevmek çerçevesinden çıkıp özgürlüğü sevmek alanına geçişi burada kendini oldukça büyük bir yer bulur. Mağara alegorisinin ortaya koymak istediği amaç da budur. İnsanın doğduğu andan itibaren tutsa olduğu mağaranın farkına varması ve özgürlüğüne kavuşabilmesi için vardır felsefe. Platon felsefesinde filozof, bilgiyi sadece sevdiği için değil, ona özgürlük kazandıracak olan tek şeyin yine bilgi olduğunu idrak ettiği için sever bilgiyi. Doğrunun bilgisini kendi elleriyle inşa eden insan başkasının kölesi olmaktan çıkar ve sadece kendi soru cevaplarıyla yola devam eder. Platon'un devletinde yer verdiği insanlar daha iyi yönetilebilmek için yönetime talip olur'' çıkarımını kendi hayatlarımız içinde uygulayabiliriz. Başkasının doğrularından arınıp, hakikate kendi emeğimizle yürümeyi tercih ederek yönetilen olmaktan çıkmak ve kendi hayatlarımızı yöneten iyi birer yönetici olmak yine bizim elimizde. İnsan doğruyla yeri kendi kendine ayıramayıp, hakeme yargıca başvurması, adaleti başkalarından beklemesi, o şehirde eğitimin bozuk olduğuna en açık kanıt değil midir? Yapmamız gereken kendi hayatımızın yönetimini ele alabilmek için kendi yönetimimize girmektir. Bunun için de doğru olanı kendi düşüncelerimizle tanımlamak ve hayatımızı böyle bir doğrunun üzerine kurgulamaktır.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 Sokrates öncesi doğa filozoflarından Thales her şeyin özünün su olduğunu ileri sürerken, Herakleitos ateş, Anaksimenes hava, Empedokles ise her şeyin ateş, su, toprak ve hava karışımı 4 tane özden meydana geldiğini ileri sürmüştür. Ancak tüm bu düşünürlerin arasında öyle bir filozof vardı ki, kendinden önce iddia edilmiş hiçbir teze benzemeyen bir iddiaya sahipti. Bir matematikçi ve gök bilimci olan Pisagor her şeyin özünün sayılardan oluştuğunu iddia etmişti. İlginçtir, Pisagor'un bu düşüncesi günümüz bilim dünyasında yapılan deneylerin sonuçlarıyla doyuşuyordu. Platon özellikle Pisagor okulundan aldığı eğitimlerden sonra geliştirmeye devam ettiği felsefesine geometriyle beraber müziği de eklemişti. Hatta müziği felsefesine eklemekle kalmamış, müzik eğitimini kendi felsefesinin tam merkezine koyarak Geriye kalan bütün eğitimlerin bu bilginin üzerine inşa edilmesi gerektiğini savunmuştu. Müzik eğitimi eğitimlerin en iyisidir. Hiçbir şey insanın içine ritim ve düzen kadar işlemez. Müzik eğitimi gereği gibi yapıldı mı insanı yüceltir, özünü güzelleştirir. Peki ama neden müzik? Müzik bilgisi hayatın anlamını arayan ve ötesini idrak etmeye çalışan kişiye ne gibi bir katkı sağlıyordu? Platon'a göre eğer bir konu üzerinde konuşulacaksa, öncelikle o konu hakkındaki kavramların tam olarak ne anlama geldiğinin iyi analiz edilmesi ve tartışmayı yürütecek olan tarafların da bu kavramlardan aynı şeyi anladığı konusunda hemfikir olunması gerekirdi. Biri demir ya da gümüş kelimelerini kullandığında hepimiz aynı şeyi anlamaz mıyız? Platon'un diyaloglarındaki sözlü tartışma her ne kadar karışık ve ucu açık bir sohbet tarzında ilerliyor gibi görünse de bu konuşmaları bir kağıda şematik olarak çizmeyi denerseniz konuşmaların belirli bir algoritmayı takip ederek ilerlediğini görürsünüz. Eğer 2 ile 2 çarpılıp sonucunun kaç olacağına bakılacaksa bu deneyi yapacak olan herkesin iki rakamı söz konusu olduğunda aynı şeyi anlıyor olması gerekir. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan dört rakamı sonucunu herkes kabul edecek. Sonuca itiraz eden olursa bunu öylesine inkar ederek değil, yine en başta yapıldığı gibi iddiasın en temelden kavramların tanımını tekrar yaparak ele almak zorunda kalacaktı. Peki biri adalet ya da iyilik kelimelerini kullandığında ne olur? Bu konular hakkında herkes farklı düşündüğü için, Aramızda hatta kendi içimizde bile anlaşmazlıklar doğmaz mı? Problemlere çözüm aramak matematik alanı söz konusu olduğunda kolay ilerleyebilirdi. Çünkü ne de olsa hepimiz iki rakamının okullarda tam olarak kaç adet cismi simgelediğini aynı şekilde öğrenmiştik. Ancak adalet, iyilik, kötülük ve doğruluk gibi kavramlar üzerine fikir yürüttüğümüzde işimiz daha da zorlaşıyordu. Çünkü herkesin zihnindeki adalet veya kötülük kavramı genelde kendince açığa çıkmış ve kendini özgü tecrübelerle şekillenmiş oluyordu. İşte tam bu noktada Platon, bu tarz belirsiz kavramları öncelikle herkesin hem fikir olacağı bir zemine çekip tartışmayı sınırları belirlenmiş olan bu kavramlar üzerinde ilerleterek konunun tam olarak analiz edilmesini ve anlaşılmasını amaçlıyordu. Çeşitlilik insanın içinde düzensizliğe, bedeninde bozukluğa yol açar. Oysa ki müzikte sadelik kişinin içine düzen, idmanda sadelik ise bedenine sağlık verir. Peki kavramları da belirli sınırlarla açıklığa kavuşturduğumuza göre geriye ne kalır? O kavramın kendisi. Yani doğruluk tanımını yaptıktan sonra doğruluk dediğimiz kelimenin sesli halinin idraki, Önce söz vardı düsturundan hareketle yola devam edecek olursak, evren yaratılmadan önce var olan tek şey sadece ol seslenişidir. Ve kalan her şey bu ses dizilimindeki frekanstan aldığı idrakle meydana gelir. Melodi üç şeyin karışımıdır. Söz, makam ve ritim Sözün içinde bulunan makam ve ritim, söze evrensel manasını veren yapı taşının da kendisidir. İletişim kurmak için basit düzeyde sadece ne anlama geldiğini öğrendiğimiz kelimelerin ötesini, asıl olan manadan kulağımıza çarpan frekanstan alırız. Titreşim asıl bilgiyi taşıyan aracında kendisidir. En başta oldukça karmaşık ve girift yapıda bulunan kavramlar böylece notalara indirgenmiş, en çıplak ve sade haliyle gün yüzüne çıkmış olur harflerin bütün durumlarda belli sayılarda olduklarını, bunların hep tekrarlandığını öğrendiğimiz vakit okumayı yazmayı biliyoruz denebilir. Platon burada müziği yazıya benzeterek konunun daha iyi anlaşılır kılınmasını sağlar. Yazmayı ve okumayı öğrenmek için öncelikle 29 harfin tam olarak nasıl yazıldığını ve nasıl seslendirildiğini öğreniriz. Bu bilginin üzerine kelimeler ve cümleler inşa edildiğinde, hem yazmayı hem de okumayı öğrenmiş oluruz. Yazıyı asıl sökmemizi sağlayan an ise şimdiye kadar yazılmış olan milyonlarca sayfa toplamındaki kitapların aslında sadece 29 harfin tekrarından ibaret olduğunu öğrendiğimiz andır. Sınırlı olanla sınırsız olana açılan kapı ilk defa burada aralanır. Müziğin insanı götürebileceği yer güzellik sevgisidir. Müzikse bu harfleri seslendirme anına 29 harfinde ötesine asıl manayı açığa çıkarmaya odaklanır. Evrende aslında her şeyin duyulsa da duyulmasa da bir sesi vardır. Bir ağaç konuşamaz, dile gelemez belki ancak ses çıkarır. Bulutlar, taşlar, akarsular bizim anladığımız manada dile gelmezler ancak hepsinin sahip olduğu kendine özgü sesleri vardır. Sesi anladığımızda doğanın müziğini keşfettiğimizde İçinde yaşamakta olduğumuz evrenin kapıları da önümüze açılır. Baktığımız ağaç sadece dururken ve varlığını olduğu haliyle öylece devam ettirirken, milyonlarca kitabın ve insanın anlatamadığını anlatmaya, dile gelmeye başlar. Platon bu nedenle müziği bütün eğitimlerin en temeli sayar. Sadece kelimelerle sınırlı bir anlayış, evreni anlama noktasında hep eksik kalır çünkü. İnsanın en büyük öğretmeninin doğa olduğu bir düzlemde hocasının sesini tanımayı, onun sesinden kelimeler ve cümleler kurmayı öğrenmeyi en temel görev sayar Platon. Bir devleti akıllı yapan şey neyse, insanı akıllı yapan şey de odur. 7. Yaşamak istediğin dünyanın insanı ol. Platon insanın dünyadaki yerini tam olarak saptayabilmek için bir düşünce deneyi yapar ve zihninde hayali bir devlet inşa eder. Önce neden tek başımıza değil de topluluk halinde yaşadığımızı anlamaya çalışır. Toplumu yapan insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, başkalarını gereksemesidir. Platon'un tek bir kişiden yola çıkarak başlattığı bu süreç, bir insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak zamana ve yeteneğe aynı anda sahip olamayacağı sonucuna ulaşır. Kimisi ayakkabı yaparken kimisi ekmek pişirir, kimisi berberlik yaparken kimisi ev inşa eder. Aynı anda hem ev inşa edip hem de yemek yapmaya enerji harcayamayacağımıza göre bu yetenekleri geliştirmek için yeterli zamana da sahip olamayız. Dolayısıyla zamanımızın ve enerjimizin sınırlı oluşu, herkesin bir işi görmesi, o alanda zamanla uzmanlaşması ve böylece toplulukların doğal bir yolla kendiliğinden ortaya çıkacağı görüşünü açığa çıkarır. Bir insan tek bir işi olunca iyi yapar onu. İşler çoğalınca hiçbir ün sağlayacak kadar iyi yapamaz. Herkesin sadece belirli bir işle uğraşması...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 Aksi halde tek bir kişinin bile işini hakkıyla yapamaması toplumdaki küçük bir eğriliği açığa çıkaracak ve bu eğrilik zamanla toplumun diğer kesimlerine de yansıyarak sistemdeki bozulmalara sebep olacaktır. Bir şey iyi başlarsa zamanla iyiye, kötü başlarsa zamanla daha kötüye gider. Her şey sonunda kendinin son gücüne varır. Ayakkabıcının iyi imal etmediği bir ayakkabı bir başkasının ayağını vurmaya başlar. Ayakkabısı ayağını vuran kişi bir süre sonra ayağındaki acıdan dolayı iş göremez hale gelir ve kendi işini yapamaz. Diyelim ki bu adam bir aşçı olsun. İyileşmek için birkaç günlük istirahate çekilen aşçı artık yemek pişiremediği için duvar ustalarının kendi işlerini bırakmasına ve yemek pişirmek zorunda kalmasına sebep olur. Bu da ustaların duvar inşa etmek için harcayacakları vakti yemek yapmaya ayırmak zorunda kalmalarına neden olur. İşler böylece zincirleme gelişerek bir kişinin işini doğru yapmamasından kaynaklanan aksaklığın toplumun tamamına yayılmasına ve düzeninin bozulmasına yol açar. Doğru bir adam doğruluk bakımından doğru bir devletten ayrı olmayacak, onun benzeri olacaktır. Dolayısıyla işini iyi yapmayan tek bir kişi, farkında olmadan aslında içinde yaşadığı dünyanın da doğru olmamasına kaynaklık eder. Hatta bununla da sınırlı kalmaz. İşini doğru yapmayan kişi kendini tanımadığı ve kendinin farkında olmadığı için bu sürecin de farkında olmaz. Kendi işini düzgün yapmadığı halde bir de dünyanın neden bu halde olduğuna söylenir. Bu düzenin hiçbir zaman değişmeyeceğinden de dem vurur. Şu an içinde yaşadığımız dünyayla oldukça benzer bir düzen değil mi? Sarhoş olmaktan, göbek şişirmekten, kadınlarla düşüp kalkmaktan, yan gelip yatmaktan vazgeçmedikçe size ne bir ilaç kâr eder, ne dağlama, ne kesip biçme, ne büyü, ne muska. Bu tarz insanlar her şeyin değişmesi gerektiğini, her şeyin yanlış ve yolundan sapmış olduğunu ileri sürdükleri halde dönüp bir türlü kendilerine bakmazlar. Onların dışında olan her şey yanlış, doğru olansa bir tek onlardır. Bu nedenle Platon, bu tarz insanların doğrudan uzak bir şekilde yetişmemesi için eğitimin çok küçük yaşlarda ve herkese eşit imkanlarda verilmesi gerektiğini savunur. Eğer herkes iyi bir eğitime tabi tutulursa, İçlerindeki kötüyü kontrol altına alma iradesi de geliştirebilecektir. Sizler eğriliğin doğruluktan üstün olduğunu bu kadar yaman savunabildikten sonra yine de kanmıyorsunuz buna. Gerçekten de tanrısal bir şeyler olacak sizde. Bu dünyada herkes kötülük yapma potansiyeline sahiptir. Kötülük yaparak, yalan söyleyerek işini ve konumunu yükselten onlarca insan var etrafımızda. Ancak bunca yanlışın içinde yaşamamıza rağmen doğru adım atma iradesini göstermek hala imkansız bir durum değil. İçimizdeki doğrunun gücü de burada gösterir kendini ve irademizi kontrol altına alma sürecinde bize destek olur. Kötülük yaparak, yalan söyleyerek biz de iyi yerlere gelme fırsatını elde ederiz belki zamanla. Ancak içimizdeki doğru bunun adil olmadığını vicdanımızın sesiyle dile getirir. Eğri yoldan gidildiğinde sonuca çok hızlı ulaşabileceğimizi bildiğimiz halde bunu tercih etmemizi engeller. Platon'a göre bu erdem o kadar büyüktür ki onda tanrısal bir şeyler olduğunu iddia eder. Savaş teklerin hayatında olduğu gibi toplumun hayatında da kötülüklerin kaynağı olan şeyden, başkalarından çok mal edinme kırsından doğuyor. Billeriz ki bu hırs toplumda çıkardığı savaşlar gibi bizim üç dünyamızın da dengesini bozar ve içimizde savaşlar çıkarır. Sokrates'in daimon, Platon'un ise tanrısal bir şey olduğunu söylediği bu iç ses bize uyumu, huzuru ve mutluluğun yolunu gösterir. Daha fazlasına sahip olma arzusunun sadece birer yanılgı olduğunu derinden hissettirir bizlere. Bir ev ve bir araba daha almanın aslında hiçbir getirisi olmadığını, İnsanın kendine yetebilme erdeminin asıl mutluluk olduğunu hayatımız boyunca fısıldar kulaklarımıza. Değerli insan kendine yeter. Tek başına yaşamanın tadına varabilir. Herkezden daha az arar başkalarını. Platon doğru olmayan tek bir kişiden kaynaklanan böylesine kötü bir manzara çizdikten sonra asıl ışığı göstermekten, ideal olanın resmini çizmekten de geri kalmaz. Zaten onun bütün amacı en sonunda zihnimizdeki iyinin ve doğrunun o saf ışığını yakalayabilmektir. Madem tek bir kişi işini doğru yapmadığı için bütün toplumu bozma gücüne erişebiliyor, o halde bunun tam tersinin de mümkün olması gerekmez mi? Doğruluk varsa bir tek insanda olduğu kadar bütün insan topluluğunda da vardır değil mi? Platon devletle yani toplumla o toplumu oluşturan insanın birbirinin yansıması olduğunu söyler. Devlette olması gereken dört temel değeri belirler ki bunlar bilgelik, yiğitlik, ölçü ve doğruluktur. Bu tanımlamaları devlet üzerinden yaptıktan sonra aynı değerlerin insanda da bulunması gerektiğini ve devletin toplumu oluşturan en küçük yapı taşı olan insanın da ancak bu dört değere sahip olduğunda ideal bir toplum olabileceğini söyler. Yani biz ne isek, içinde yaşadığımız devlet ve dünya da odur, düşüncesini savunur. Bir devleti akıllı yapan şey ne ise, insana akıllı yapan şey de odur. Platon bu düşünce deneyini devletten insana, yani makro ölçekten mikro ölçeğe indirgeyerek yapar. Ancak aslında temel dinamiklerin mikrodan makroya, yani insandan topluma, oradan da dünyaya yayıldığını çok iyi bilir. Dolayısıyla toplumu anlamak için onu bölünebilen en küçük parçasını ayırır ve insana ulaşır. Böylece odak noktasından hasta olan toplumu çıkarıp yerine sağlıklı olan bireyi koyar. Eğer birey düzeltilebilirse toplumun zaten kendiliğinden düzeleceğine vurgu yapar ve asıl olanın insan olduğunu ileri sürer. Kendinin kölesi olan kendinin efendisi de demektir. Platon'un devletinde kişinin başkasına değil kendisine köle olma düşüncesi vardır. Kişi eğer hazlarını, hırslarını ve içindeki kötüyü zincire vurabilirse, iyiyi ve doğru olanı da açığa çıkarır. Dolayısıyla insana dışarıdaki kuralları değil, kendi içindeki kuralları, kendi içindeki mahsenleri keşfetmeye öğretir. Böylece içindeki kötüyü kölesi haline getiren insan yine kendisinin efendisi olmuş olur. İçimizdeki yanlardan her biri kendi işini gördüğü vakit biz de kendi ödevini yapan doğru kişiler oluruz. İnsan eğer iyi, adil, doğru ve güzel bir dünyada yaşamak istiyorsa önce kendisi bu değerlere sahip olmalı. Nasıl ki bir tek kötü toplumun tamamını zehirleyecek güce sahip olabiliyorsa, bir tek iyi de aynı şekilde toplumda büyütebilir ışığını. Unutmamak gerekir ki her şey aslında tek bir insanla, tek bir kararla ve tek bir sözle başlamıştır tarih boyunca.